Merhaba Açık Radyo dinleyicilere kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bu programda her yıl bu sene indiğim yılın yiyecek içecek trendlerinden bahsedeceğim. Ee, Ulusal Restoran Derneği'nin her sene yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaşmak istiyorum. Ee, bu araştırmaya 600'den fazla şef katılmış. Amerikan Mutfak Federasyonu'na üye bu şefler. Ee, 2020 trendlerini saptamak için yapılan araştırmaya katılmışlar. ve 12 farklı kategoride kişi başı ortalama 133 trend e, konu saptamışlar. En çok bahsedilen trend e, paket servisinin patlamasıyla birlikte gündeme gelen çevre dostu ambalaj ihtiyacı. E, ikinci önemli trend ise bitki bazlı proteinler. E, bitki bazlı proteinler 2020'de menülerde en çok karşılaşılan yeniliklerden birisi olacak. E, Ulusal Restoran Derneği'nin ee, yıllık olarak yaptığı bu e, trendler raporuna göre bitki bazlı protein 2020'de Amerika'daki şeflerin ilk aklına gelen konular arasında Sonuçlar Amerikalıların sağlıklı gıdaları hala aç olduğunu ancak aynı zamanda daha fazla seçenek yeni alternatifler ve sadece sağlıklı olmak değil sağlıklı olmanın ötesinde herkes için ve çevre için iyi olan e, sürdürülebilir seçeneklere de ilgili olduklarını gösteriyor. Bitki bazlı protein hem yeni menü kategorisinde hem de protein kategorisinde şeflerin gündeminde. Son yıllarda çok sayıda hızlı servis restoranı etin alternatiflerini benimsedi, menülere eklediler, kolektif farkındalığı da artırdılar. Bitki bazlı proteinler ve et alternatifleri bir süreden beri şeflerin radarında ancak bu yıl artan tüketici talebine yanıt olarak daha da fazla gündemlerine girdi. Birçok büyük fast service restoran şirketi 2019'da menülerine bitki bazlı bir protein veya et alternatifi eklediler bile. Bazıları önce pilot pazarlar oluşturdu. Test ettiler. Belli yerlerde, pilot yerlerde bu ürünleri menülerini alarak e, testini yaptılar. Pilot test yerlerden sonra etkili olduğunu görünce, e, benimsendiğini görünce bu seçeneği ülke çapında her zincir veya neredeyse tüm e, zincirlere yaydılar. E, artık iyi yemek e, üniversite ve fast casual menülerde bitki bazlı protein veya et alternatifleri bulmak olağan dışı olmaktan çıkıp olağan hale gelmeye başladı. E, Tabi bu menülerin yükselişinde yaratıcı reklamcılık ve pazarlama kampanyalarının da etkisi yok değil, var. E, bu tip menüler ve seçenekler hakkındaki farkındalığı artırma ve insanların heyecanlanmaları için e, yepyeni menü öğeleri oluşturma e, kampanyalarla desteklendi. E, tabii ki akıllı pazarlama tek başına bir eğilimi yaratamaz veya sürdüremez e, ancak araştırma verileri tüketicilerin e, etsiz menü seçenekleri konusundaki e, heyecanını destekliyor. Diğer trendler arasında mantarlar var, sebze erişteleri var, pirinç var, yeni pul biberler var. Bunlar ilk 15 gıda maddesi arasında yer alıyor. Ulusal Restoran Derneği'nin Restoran Endüstrisi 2030 raporuna göre uzmanlar bitki bazlı proteinli gıda ürünlerinin önümüzdeki 10 yıl içinde popüleritesinin artmaya devam edeceğini düşünüyorlar bu ee, Araştırmadaki sorularda çevre dostu ifadesini içeren cevap seçenekleri teslimat gibi trendlere paralel olarak yüksek puan alıyor. Ee, paket servisi arttıkça çevre dostu e, ambalajlarda artıyor. Ee, bu çevre dostu ambalajlar 133 e, trendin e, seçeneğin en tepesinde yer alıyor. E, tesis dışında yemek e, buna off-premise deniyor. Paket servisi, teslimat, arabaya servis, kaldırım kenarı ve hatta gıda karavanları tüm restoran trafiğinin yüzde 60'ını oluşturuyorlar. Bunun bir nedeni de insanların işe gidip gelmek için harcadıkları sürenin artması olabilir. 2019'da yapılan araştırmaya göre ee, çalışan yetişkinlerin yüzde %42'si işe gidip gelmek için eskisinden daha fazla zaman harcadıklarını belirtmişler. Y kuşağında bu yüzde, yüzde %52'ye kadar çıkıyor. Ee, bu sonuçlar restoran endüstrisinin durumu raporundan e, 2019 yılında yapılan. Ee, Ulusal Restoran Derneği Araştırma Başkan Yardımcısı Hudson Rail var. Ee, ona göre önümüzdeki 10 yıl içinde sektörün büyümesinin büyük bir kısmı tesis dışı yani off-premise pazar kaynaklı olacak. Bu da şu demek, e, restoran dışında yemek tüketiminin artmasıyla birlikte malzemelerin gıdanın kalitesini koruma ihtiyacı da artacak. E, çevre dostu ambalajlara ilgi artıyor. E, bu arada çevre dostu ambalajlara ilginin tümü tüketici talebinden kaynaklanmayabilir. E, i̇şletmeler e, belirli pazarlarda hangi malzemelerin kullanılabileceğini veya kullanılmayacağını düzenleyen e, yerel mevzuat ve yönetmelikler tarafından giderek daha fazla yönlendiriliyorlar mevzuatın yanı sıra e, sürdürülebilirlik girişimleri hem işletmelerin e, hem de tüketicilerin kendilerini daha iyi hissetmesinde sağlamıyor değil. E, yine Ulusal Restoran Derneği'nin e, yaptığı bir araştırma var 2018 yılında. Araştırmanın adı restoranların sürdürülebilirliğinin durumu. Bu araştırmaya göre ee, tüketicilerin yarısından fazlası restoran seçerken e, su tasarrufu ve geri dönüşüm gibi çevre dostu uygulamalarının olmasına da e, dikkat ediyorlar. Bu kriterlere de bakıyorlar restoran seçerken. E, şeflerin üst sıralara taşıdıkları diğer e, trendlerden, diğer trendten bir tanesi de sıfır atık, e, çöpe atılan süsler ve normalde çöp kutusuna gidecek diğer gıda maddelerini e, yeniden kullanan sıfır atık yemeklerde yüksek puan almışlar. Ee, diğer trendler arasında enteresan bir şey var. Mantar göze çarpıyor. 2020 yılı mantar yılı olacak gibi görünüyor. Ee, katılımcılar e, mantarları en trend ürün. Ee, karnabahar, şalgan ve roka gibi ürünleri de e, üst sıralarda görüyorlar. Mantarlar önemli protein kaynaklarından birisi. Ee, özel burger karışımları arasında da mantar var. Mantar ve sığreti karıştırılıyor mesela. Ee, bu karışım bitki bazlı proteinin hemen altında yer alan bir trend. Kannabiniol ee, e, trendler e, arasında önemli. Tatlılarda, e, içeceklerde, yemeklerde kullanılıyor kenevir özü diyebiliriz takviye amaçlı önleyici veya tedavilere destek amaçlı da kullananlar çok şimdi bir müzik arası verelim Elbow'dan Gentle Storm'u dinleyeceğiz I hate you. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Biofilia programındayız. Ben Nurhan Kiyılır. Müzik arasında Elbow'dan Gentle Storm'u dinledik. Ee, Ulusal Restoran Derneği'nin her sene yaptığı araştırmanın sonuçlarından bahsediyordum. 600'den fazla Amerikan Mutfak Federasyonu üye şef katılmış bu araştırmaya e, 2020 trendlerini saptamışlar 12 farklı kategoride 133 trend sıralanmış e, paket yemek tüketiminin artmasıyla birlikte sağlıklı ve ekolojik ambalajlar e, en üst sırada yer alan trend e, ikinci sırada yer alan trend bitki bazlı proteinler bitki bazlı hamburgerler revaçta. Protein açısından mantar 2020'nin gıdası olacak gibi görünüyor. Kenevir kanabidol de birkaç senedir yükselişte tatlı içecek salata ve yemeklerde kullanılıyor. Bunlar stres giderici olarak da anılıyorlar. Diğer önemli trendlerden bir tanesi her sene gündemde olan ve artan sağlıklı çocuk yemekleri, sağlıklı çocuk menüleri. Ulusal Restoran Derneği'nin yaptığı bu araştırmaya göre çocuk mutfağında artan bir vurgu var. Ebeveynlerin bu konuda beklentileri yüksek. Ee, ebeveynler çocuklarının sağlıklı ve dengeli beslenmesini önemsiyor. Ee, çocuklarının yeni ve farklı şeyleri yemeleri konusunda teşvik ve ikna etmeye çalışıyorlar. Ee, Restoranlar da bu konuda uğraş veriyor tabii. E, özetleyecek olursak e, en önemli on trend sırasıyla şöyle e, birinci sırada çevre dostu ambalajlar var paket servis e, on premise artıyor e, dolayısıyla e, çevre dostu ambalaj ihtiyacı da artıyor e, bitki bazlı proteinler e, bunlar pek çok restoranın menüsüne girdiler e, paket yemeğe uygun menü ayıları önemli taşınması ve daha sonra tüketilmesi gıdanın kaliteli kalması açısından sağlıklı kaseler 4. sırada 5. sırada scratch made yiyecekler var yani içinde hazır karışımlar kullanılmayan baştan sona yapılan o an yapılan kimyasal veya koruyucu olmayan yiyecekler Catering'de yaratıcılık 6. sırada e, yenilenmiş klasik kokteyller var 7. sırada 8. sırada ise stres gidericiler var bu kenevir bazlılar e, 9. sırada özel hamburger karışımları var 10. sırada ise et kesimleri sığır eti domuz eti kesimleri var ee, yeni menü trendleri diye bir kategori de var. Ee, bu kategoride göze çarpanlar şunlar. Ee, i̇şte bitki bazlı proteinler var. Sağlıklı çocuk yemekleri. Ee, sıfır atık yemekler önemli. Yemeklere yenmeyecek süsleri, bitkileri, malzemeleri koymuyor artık şefler. Ve koymayı da düşünmüyorlar. Ee, etnik kahvaltılardan bahsedilmiş. Ve bunu örnek olarak da Türk menemeni var. Güzel, şaşırtıcı. Bir de Kuzey Afrika şakşukası örnek olarak verilmiş. Lezzet, tat trendleri diye bir kategori var. Bu kategoride yeni pul biberler var. Mantar da bu kategoride. Japon umami ve nohut mercimek gibi bakliyatlar da var. Hububat ve makarnanın ikameleri artıyor. Sebze eriştesi, edamame eriştesi, makarna ve pirincin yerini alıyor. E, hatta Türkiye'de de bazı yerlerde sebzeleri, e, mesela kaba, spagetti şeklinde soya, soyan aletler var. E, mutfakta veya restoranın bahçesinde üretilen yiyecekler de yükselen e, trendler arasında. E, mantar paketleri var hazır alınan. Paketin içinde büyüyorlar. Piyatlar. E, Belli bir gün içinde. Baharatlarda yükselenler var. Mesela Japon tamari, harissa, Hint raita gibi baharatlar. Tatlılarda kenevirli ve diğer bitki bazlı tatlılar var. Mesela hurma veya keçi boynuzu tozu kullanılarak yapılan tatlılar söz konusu. Ee, i̇çilebilen tatlılar göze çarpıyor. Bunlar da revaçta. Bir de süt ve süt ürünleri içermeyen e, dondurmalar yükselişte. E, küresel etnik mutfak kategorisi var. Burada dikkati çeken etnik mutfaklar Asya adaları yani Endonezya, Malezya, Filipin, e, Singapur, e, bu listede Güney Amerika, Çin e, ve Hint yemekleri de var. E, i̇çeceklerde klasik kokteyllerin modernleşmesi trendi devam ediyor. E, Mescal de e, trendler arasında birkaç senedir zaten yükseliyor. Meksika sınırları içinde agave bitkisi kullanılarak üretilen bir içki. E, agave bitkisi e, sabır otu e, aktarlarda böyle satılıyor. E, alkolsiz içeceklerde öne çıkanlar ise Kambuça çayı var. E, Aqua Fresca var. Sadece limon e, suyu, su e, ve biraz tatlandırıcıyla harmanlanmış meyvelerden yapılan e, ferahlatıcı meyveli içecekler. Aqua Fresca, Meksika ve Orta Amerika'da popüler bir e, içecek. Meyve ve sebze sütleri, yulaf sütü de trendler arasında. Boba ve baloncuk çaylar da listede var. Baloncuk çayı 1980'lerde Taynan ve Taycum'da icat edilen Tayvanlı çay bazlı bir içecek. İçinde çay, süt aromaları ve şeker var. Haşhaş boba. Meyve jölesi, çim jölesi, agar jölesi, aloe vera e, jöle, sago ve pudinglerde eklenebiliyor içine. E, yeni trendler arasında scratch made var. Bundan bahsetmiştim. E, hazır karışım, kimyasal ve koruyucu kullanmadan yapılan şeyler bunlar. E, stres kesinlikle. Gidericiler trendlerde göze çarpıyor. Bunlar gevşemeyi destekleyen, stresi azaltan, kenevir içeren yemek ve içecekler. Ee, yaşam tarzı diyetlerinden de bahsedilmiş trendlerde. Ee, Bunlar arasında keto, paleo, flexiteryen diyetler var. Flexiteryen diyeti esnek diyet, esnek vejeteryan veya yarı vejeteryan olarak tanımlanıyor. Ee, aslında ağırlıklı olarak vejeteryan beslenme şeklinde. Ee, aralıklı olarak et veya balık araya girebiliyor. Ee, bunlar protein kaynakları olarak diyete ekleniyor. Ağırlık ise sebze ve meyvelerde. Ee, ketojenik diyet yüksek yağ bazlı bir beslenme biçimi. Ee, böyle olduğu için de günlük kalorilerin çoğu yağlardan geliyor. E, ketojenik diyet daha hızlı ve daha kısa sürede yağ yakmayı amaçlıyor. E, vücut enerji harcarken öncelik e, karbonhidrat, yağ ve son olarak proteinde. E, bu diyet ilk sıraya yağ alıp daha kısa sürede daha çok yağ yakmayı hedefliyor. E, paleo diyeti diye bir diyet var. Taş devri diyeti olarak da biliniyor. Bu diyet kimisi için hayvansal gıdalarla düşük karbonhidratlı bir beslenme düzeni, kimisi için de bitkili yüksek karbonhidratlı bir diyet. Tabi diyetlerin sonu gelmiyor, çeşit çeşit diyet var. Biz ise başka bir programın sonuna geldik. Bu programın sonundayız. Edit'te Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkür ediyorum. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biyofilya Doğayla, diğer canlılarla